Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, A.A'dan Hikmet Faruk Başer'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Arda Tonay. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nden gelen bir ihbarla Karaköy'de tırtak türü Yunus'un ölü olarak karaya vurduğunu öğrendiklerini söyledi. Tonay, Yunuslar'da ölüm nedeniyle ilgili incelemelerde bulunduklarını anlatarak şu bilgileri verdi. Yaptığımız incelemede 3 yetişkin erkek tırtak bireyin ölümlerinin üzerinden en fazla yarım gün geçtiğini ve ölüm sebebinin balıkçılıkla etkileşimine bağlı olduğunu ağda boğulma olarak belirledik diyor. Ayrıca tırtakların üzerinde balıkçılık etkileşimini gösteren karakteristik A izleri net bir şekilde görülüyor. İç organ ve dokulardaki hemorajik yapı, damarların doluluğu ve yemek borusunda bulunan balıklar bu bulguları destekliyor. Üçünün de aynı balıkçılık operasyonunda öldüklerini düşünüyoruz. Karadeniz popülasyonu hassas. Akdeniz popülasyonu ise nesli tehlike altında olan tırtak türü yunuslar genellikle açık denizlerde yaşarlar. Gırgır balıkçılığı aktif bir avcılık olduğu için mantar yakayı batırarak yunusları ağdan çıkarmanın veya operasyonu sonlandırmanın Yani ağı mola etmenin vicdani sorumluluğu balıkçılara düşmekte diyen Tonay şu değerlendirmede bulundu. Çok önemli bir göç yolu olan yani biyolojik bir koridor olan İstanbul Boğazı'nda yeri olmayan endüstriyel balıkçılığın boğaz ve çevresinde acilen sınırlandırılması gerekiyor. Böyle demiş doçent Tonay biz de bilim insanlarını dinleyelim lütfen dinlememenin bedelleri hep ağır oluyor. WWF yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı ayrıca Londra Zooloji Topluluğu Küresel Vahşi Yaşamı Koruma Fonu'nun aralarında bulunduğu 16 çevre kuruluşunun hazırladığı Dünyanın Unutulan Balıkları başlıklı raporda tatlı su balığı türlerinde dramatik bir azalma olduğu belirtildi. BBC'den Helen Briggs'in aktardığı rapora göre bu hayvanlar yok olma riskiyle karşı karşıya raporda 80 tatlı su balığı türünün yok olduğu geçen yıl 16 türün ortadan kaybolduğu vurgulandı. Son 50 yılda göçmen balık nüfusunun 4'te 3 oranında azaldığı da belirtildi. Aynı dönemde mega balıklar diye bilinen daha büyük türlerin nüfusu nüfusuysa %94 düştü. Milyonlarca kişi oltabalıkçılığı ve evcil hayvan ticareti yoluyla tatlı su balıklarına gıda ve geçim kaynağı olarak bağımlı. Ancak balık sayısı kirlenme, sürdürülebilir olmayan balıkçılık, baraj inşası gibi birçok nedenle azaldı. Tatlı su yaşam alanları vakfından Dr. Jeremy Biggs de tatlı su biyolojik çeşitliliğini korumak için hem büyük hem de küçük tatlı su alanlarını koruma altına almanın gerekliliğine vurguladı. Uluslararası bir STK olan Global Witness tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa Birliği vergi mükelleflerinin yaklaşık 5 milyar eurosu boru hatları veya ithalat terminalleri gibi ortak ilgi projeleri yani PCI olarak bilinen 41 doğal gaz projesine harcandı. Bu meblağın yaklaşık 430 milyon euro üzerindeki büyük çoğunluğu ise Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'yı Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerine bağlamayı amaçlayan brua boru hattına harcandı. Avrupa'nın Rus doğal gazına olan bağımlılığını hafifletmek için tasarlanan bu Brua tahmini 479 milyon euro'ya mal olan ilk aşamasında 1,75 milyar metreküp gaz taşımayı hedefliyordu. Bu hattının bir bölümü Kasım 2020'de tamamlandı ancak Romanya'da ve ne Karadeniz'de ne de ülkenin komşularına bu gaz ulaşıyor. Etiyopya, Çat ve Zambiya 20 büyük ekonomiden oluşan grup tarafından desteklenen yeni bir ortak çerçeve kapsamında kredi sağlayanlarla görüşmeler başlattı. Bu süreç bazı durumlarda borçların azaltılmasına yol açabilir. Koronavirüs salgını salgından önce hali hazırda büyük ölçüde borçlu olan birçok ülke için durumu çok kötüleştirdi. Gelirleri azaldı, harcama arttı ve aşılama oranları da gelişmiş ekonomilerin çok gerisinde. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer G20 ülkeleri başlangıçta dünyanın en yoksul ülkelerine borç hizmeti askıya alma girişimi kapsamında geçici ödeme muafiyeti sundu. G20 ayrıca sürdürülemez borç stoklarıyla mücadele etmek için tasarlanmış yeni bir çerçeve de başlattı. Dünya Bankası ve IMF birçok yoksul ülkenin ağır borç yükünü azaltma veya yeniden yapılandırma ihtiyacı ile iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt emisyonlarının azaltım ihtiyacı olan iki küresel sorunu birlikte ele alacak. İklim değişikliğini borcu yeniden yapılandırma sürecine dahil etmenin, Egemen kredi sağlayanları ve hatta özel alacaklıları sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine yönelik ilerleme karşılığında ağır borç yoksulu ülkelerin borçlarını belirli bir yüzdesini silme konusunda da motive etmeye yardımcı olabilir. Hadi bakalım. Bir etkinlik haberiyle güne veda edelim. 27-28 Şubat tarihleri arasında Ekoderv, Ekolojik Yaşam Derneği, Ersöz Çiftliği, Kırklareli Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Organik Türeticiler Grubu, Ovacık Köyü, Kadın Tohum Derneği, Toprak Ana Platformu, Vicdan Anne Bahçesi ve Yenes Çiftliği bir araya gelerek yürüttüğü Sosyal Mesafeler, Tohum Takas Şenliği, Zoom ve YouTube üzerinden gerçekleşecek etkinlikte çocuklar için özel atölyeler de var. Etkinliğe her şey bir tohumla başlar, sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.